Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu vesselamu ala resulüna Muhammedin ve ala aleyhi ve sallallahu ve ismail. İmamet meselesiyle alakalı mektuba devam ediyoruz. Ashab'a tazim ve hürmet babında birçok rivayetik yerde izin etmiştik. Hepsini tazim etmek ve onları kıymetli tutmak gerekir. Zellelerinin yani ayak sallantılarının daha güzel bir şekilde yorumlamak gerekir. İşte bu meselede Resulet ve cemaatin görüşü budur. Ashabın tamamını söylemek, hataları, lelleleri, ufak tefek pürüzleri varsa onları da güzel bir yorumla, yorumlamak Ehl-i görücü Rafiziler yani Şia bu bakta çok ileri gittiler. Öyle ki Ali ile harp edenleri tekbir ettiler. Dillerini çeşitli taan ve çirkin şeylerle bulaştırdılar. Eğer maksat Ali'nin tarafının hak olduğunu açıklamak ve muhaliflerinin hatalı olduğunu beyan ise Ehl-i ve cemaatın seçtiği usul yeterlidir. İttidar yolu üzeredir. Din büyüklerine dil uzatmak dinden ve tiyanetten uzaktır. Bunu rafizler seçmiştir. Yağuzbillah. Yani Hazretler Efendimiz'i akıl göstermek için karşı tarafa sövmek, dil uzatmak gerekmez. Onların iştihadi bir hata olduğu söylemek yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına dil atmayı dinleri ve imanları yaptılar. Ne kötü din. Zira en büyük kısmı Nebiye'nin vekillerine sövmek, onun sallallahu aleyhi ve sellem'in halifelerine kötü konuşmaktır. Böyle bir din işte rafizlerin dini. Bidat ehlinden her bir taife bir bidatı tercih etti ve bununla ehl ve cemaatini ayrıldı. Lakin harici fırkası ve rafiziler şu taifeler arasında hak ve doğrudan cidden en uzak olanlardır. Din büyüklerini sövmek ve lanet etmek imanların en büyük cüzü olunca onlar için haktan nasıl nasip olsun? Rafiziler 12 fırka ayrılmışlardır. Hepsi de Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına tekbir ederler. Kulefe sövmeyi ibadet olarak görürler. Bu cemaat Kendilerine rafizi denmesinden sakınırlar. Rafizleri kendilerinden başkaları zannederler. Zirhadi şeriflerde rafiz hakkında şiddetli azabı tehdit geldiği için beledirler. Keşke rafiziliğin manasından da böylece sakınsaydılar ya. Nebi sallallahu aleyhi uzak olmasaydılar. ashabından uzak olmasaydılar. Hint beldelerinin hinduları yani meclisleri de kendileri için hindu derler. Küfürden sakınarak kendilerini kafir kapatmazlar. Zanneder ki, kâbirler küfür müvekitlerinde oturanlardır. Bu anlaşılarında hatalıdırlar. Bilakis her iki sınıf da kâfirdir ve gerçekten küfürle takıtmışlardır. Zanneder ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de kendiler gibidir. Onları da evvekir ve ember'e düşman olarak kaydederler. Şu taife, rafizler, ehl büyüklerini takıya hükmünce münafıklar ve hilavazlar olarak zannederler. Ali Kerem Aleyhisselam'ın takul-i -e ferahiniyle 30 sene boyunca takıya hükmü üzere, İfak arkadaşlığı ettiğini zannederler. Haksız yere onlara tazim etmiş ve hürmet göstermiştir derler. Bu işin neresi güzel, neresi iyi? Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beytine sevgi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan sevgi vasıtasıyla ise o takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarına da düşman olmaları gerekir. Ehl-i beytin düşmanlarından da daha fazlaca onlara lanet etmeleri ve sömeleri gerekir. Abu Gündoğdu bu tayfeden hiçbirinden ebu Cehil'e söylemek ve tanenetmek istememiştir. Abu Yuraslı Rasulullah Efendimizin en şiddetli düşmanıydı. Savaşı söylemez çeşitli azıtlarla sıkıntı ve çirkev eder. Nadir onu kötü şekilde azıgetmekle dilini hareket dilini hareketlendirmedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz'e en sevimli olan erkek ebu Bekir sıttıktır. Rahipler fasitlanları ile onu ehl-i beydet düşman zanneder. Sövmekle ve kötüyü konuşmakla ona dilatsılar. Maalek olmayan şeyi bu hangi dindir, bu hangi diyanettir? Allah-u Subhanehu ve Bekir Ömer ve diğer Ashab-ı Keram'ı Resulullah olarak takdir, takdir etmemiştir. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi aline edici ve zıt olucu yapmamıştır. Ne olaydı şu insaf elbisesinden soymuşlar, ehli düşmanlarına sövmeyi, ashab büyüklerinin isimlerini belirtmeksizin yapsaydılar. Din büyüklerine kötü zanını maksızın yapsaydılar. Bu durumda bu bapta ehli sünnete marifetleri de kalkardı. Ve te aynen elbetin düşmanlarına düşman ederler, onlara taahhüdü söz Ama tabii ki burada onların derdi elbetin düşmanları değil, plakis üç şalife ve diğer sami şerandır. güzelliğinden biri, muayyen bir şans hakkında bütün küfür çeşitleriyle iptal olmuş olduğu halde kesin olarak cehennemliktir demezler. Buna lanet etmeye de camazlanırlar. Zira işin sonunda İslam ve tabesi ihtimallidir. Hacer böldür, yani bir karşı kala, halini düzeltebilir. Ancak mutlak olarak bütün kafirlerin lanet-i cahazırlar. Eri kişi değil. Ancak katik delille imansız gittiği bilinenir hariçtir. Yani Firavun gibi, Nebun gibi, Ebu Cediye. Ebu gibidir. Rafiziler Ebu Bekir ve Ömer'e Allah herkese razı olsun çek çekinmeden lanet ederler. Asab büyüklerine söylerler. Sakınmadan onlara dil uzatırlar. Allah onları dost olsun. ulaştırsın. Halen daha şu zamanda bile İlhassa Lübnan'daki şeylerin videolarından internette var. Hazreti Osman'ın, Hazreti Aşvalidemize diye büyükleri adam Arapça söylüyor de. Dalga geçiyor. Lanetliyor. Değişmiş değil bunlar. Yani. Bunlara değişiklik yok. Kimse aldamaz. Paşistel, Sünnet ve Cemaat ile muhalifler arasında büyük itilaf vardır. İki makam. İlk makam. İtilaflar kaybedecek. Şimdi ilk makam Ehl-i sünnet ve cemaat dört halifenin halifeliklerinin hak olduğuna hükmeder. eder. Dört zattan her biri için hak halifedir derler. Zira sayı hadiste kayıptan haber verme üzere süre geldi. Benden sonra hilafet 30 senedir. Bu müddet Ali'nin hilafetiyle tam oldu. Bu az inkelince zattan her biri halife olur. Hilafetin sırası hak üzere olur. Muğalifler üç halifenin hak olduğunu inkar verdir. Onların hilafetini taasuba ve galebeye zor, zorballığa nisip ederler. Ali'den başkasını hak imam olarak itikad etmezler. Ali'den üç halifeye olan beyatı takiyye haline hamederler. Ashab-ı kiram arasında vak olan arkadaşlığı nifak arkadaşlığı olarak kabul ederler. Aralarında olan mudara halini de ilebazlık olarak tasarruf ederler. Muhakkak Ali'ye muvaffuk olanlar şu fırkıya göre muhalif olanlarla takiyye hükmünce nifak arkadaşlığı yapmıştır. Kalplerinde, on, on, kalplerinde olanın hılafını dillerinde açıklamışlardır. Bu şekilde derler yani. Ali'ye marif olanlar şu tayfinin zanında onun alin yani ona marif olanların ve sevenlerin de düşmanlar olunca onların dostluğu da nifak üzere olan dostluk olmuştur. Düşmanlığı dostluk şeklinde göstermişlerdir diyorlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellemin bütün asabı fırkanın kötü itikadınca münafıklar ve hilebazlar olur. Batınlarında olanın hılafını izah etmiş olurlar. Bu fırkaya göre ümmetin en şerefleri de ashab-ı en şerlileri de ashab-ı olur. Sohbetlerin en şerrisiz ve en kötüsü de beşerin en hayırlısının Önsel sohbeti olur. Zira onda şu gibi gibi kötü ahlaklar ortaya çıkmış. Asırları en şerrisiz de asrı olur. Zira nifak, Müslümanlık, boğaz ve elebazlığa dolu bir top dolu olduğu için. Bunlar itikadını göre durum böyle olur. Abdukallahu Teala yüce kelamını da onun hakkında aralarında merhametli merhametlidirler görmüştür. Onların kötü itikatlarından Allah-u Subhanallah, o bizim havuzasın. Ümmetin evvelkilerin şu kötü ahlaklarını basmayınca sona gelenlerde nereden hayırlık mevzu olsun demek ki ilk asır böyle kötü zanda kötü bir durumda ihtiyaç ediyorsalar diğer asırlar nereden diyuyoruz daha onlarınndan daha kötü olur. Sanki şu tayfın beşerinin en hayırlısı efendimiz Hazreti sohbetinin fazileti hakkında gelen Kur'an ayetlerini ve beyan etşiklerini görmüşler. Ashab-ı fazileti ve şü'betin hayırlı olması hakkındaki cemiyetleri de görmüşler. Ya bunlar gördüler de lakin onlar bunlara iman edebilir. Bunları tasdik etmediler. Kur'an bize ancak ı Kiram'ın tebliğiyle ulaşmıştır. Ashab-ı Kiram'a edilirse, onlar vasıtasıyla ve onların yolundan bize gelen din de zarureten ta'an olur. Bunlar Allah'a Belki de bu tayfinin maksadı dini iptal ve sallallahu şeriatın ve in şeriatını inkardır. Zahir surette Resulullah'ın ehlbiyetine muhabbeti açıklarlar. Hakkattı ise sallallahu aleyhi şeriatını iptal ederler. Keşke onlar alev ve olduğu gibi bıraksaydılar ile ve nifak ehlinin alameti olan takiye ile onları alametlendirmesi bilir. Aliye muvafık olan cemaat veya muhalif olanlar için ne hayrı vardır ki bazı derbağısına 30 sene boyunca nifak üzere akrası yapmışlar, ile ve birlikte yaşamışlar. Onlar bu durumda nasıl itimat hak etsinler? O zaman Ashab-ı Keram'ın tamamına itimat kalkar. Şunlar Rafsiler, Ebu Hurey Radyalı Ta'an ederler. Dirzatlılar. Ona ta'an etmenin şeriat hükümlerinin yarısına ta'an olduğunu bilmezler. Zira muhakkak adına dediler ki hükümler hakkında 3000 bin geldi. Yani şerattan 3000 hüküm sünnet ile sabit oldu. Onlardan bin de Ebu rivayetiyle sabit oldu. Ona ta'an etmek şeriat yarısına ta'an olur. Membari der ki Ebu Hürel'in râvileri Ashab-ı ve Ta'bi'nin büyüklerinden 800 kişiden fazladır. Onların bir ikna iknafas, adıya Ömer de onlar vermiştir Aynı şekilde Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik de onları râbilerdir. Ali Kerem'e ve Şevru'dan rivayet edilen Ebu Hureyre'ye ettiğine dair hadis iftira edilen bir sözdür. Yani Hazretlerimizin onun hakkında kötü konuştuğunu söylüyor bu şeyler. Bu bir iftiradır. Halimler bunu incelemişlerdir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in e anlayışlı olması için dua ettiği hadis halimler arasında bilinir. Ebu e der ki Resulullah Sallallahu aleyhi ve hazır olun. Bu dedi ki, kim içinizden düşmesin yeri sere de ona sözlerim akıtayım ve onu kendine pürüzsün de unutmasın. Üzerimde olan hırkayı geri serdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini onu akıttı. Onu göğsüme sardım. Bundan sonra hiçbir şey unutmadım. Bu hadis-i aynı zamanda tasavvufa, teveccühe, manevi teveccühe de delidir. Yani, o lafızlar sanki bir madde, cisim gibi hırkaya dökülmüş. Onu ürüdüm diyor. Kendime sardım diyor. Böylece hıfzı, manevi ezberime kuvvetim hasıl olmuş. Aklına almayacağı şeyler var ha onu kabul etmek lazım. Bilhassa abiler bu işi inkar ediyorlar. Din büyüklerinde olan bir şahıs din büyüklerinde olan bir şahsı sırf zan ve Ali'ye düşman bilmek sırf zan ile Ali'ye düşman bilmek onun hakkında söylemek tamam ve lanete cevaz vermek insaftan uzaktır. Bunlar hepsi muhabbetin ifrat derecede olmasındandır. Çünkü kişi fazla sevdiği zaman hiçbir şey görmez artık. İleri geri konuşur. Hatta az kalsın başlarını iman dağından çıkaracak, çıkartacaklar. Faraz Ali Kerem ve vesio hakkında takiye izin verirse, Şeyh'inin fazileti olması hakkında yani evvel Ömer kişinin fazileti olması hakkında ondan Ali'den tevatül nakledilen sözlerine ne diyecekler? Her şekilde kılıfeti anında ve Mem memeket Memek pişirsindeyken, üç halifenin fazileti olması hakkında ondan nakledilen kutsi kelimeleri de böyledir. Makkuk takiye kendi kılıf halifeliğinin hak olmasını gizlemek üç halifenin halifeliklerinin batıl olmasını açıklamamak ile olur. Yani takıyı hepsi o oradan zarar eminimiz kendisi halife iktidardayken, güç tamamen elindeyken üç halife hakkında ileri geri konuşurdu. Şey, takıyı yapardı. Demek ki öyle bir durum yok. Bizzat onların eftal olduğunu açıklamıştır. Ama üç halifenin hak olduğunu açıklamak, Şeyh Hain'in eftal olduğunu belirtmek, etmek şu takıyı ötesinde başlı başına gözlemiştir. Doğruluk ve başka bir şeyde yorumlanmaz. yorumlanmanız. Takı ile kaldırılması da tasavvur edilemez. Aynı şekilde üç alifenin ve diğerlerin fazilet hakkında say hadisler gelmiştir. Şöhret derecesine oluşmuştur. Belki de mana bakımından tevatür derecesindedirler. Onlardan bir topluluk da cennetle müjdelenmiştir. Bu hadislerin diyecekler. Cirenevi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında takıya değildir. Cireh bilir lazımdır. Aynı şekilde bu bakta kunayetleri az nazir olmuştur. Onlar da takıya tasavvur edilemez. Allah onlara, onları insafla tısırlanır. Akıl ebabının can malumdir ki takihye korkaklık vasfadır. Bunu Allah'ın aslanından yani azalifimize ispat etmek hiç gün değildir. Bu şeriat hükmünce bir veya iki saat, bir veya iki gün takihye çağız bunun cevazı ve müsaadesi olabilir. Ama bunu Allah'ın aslanından olan azalifimiz için 30 sene ispat etmek bu müddet içinde takih ettiğinde ısrar etmek cidden çirkin değildir. Halime der ki küçük günahta ısrar büyük günahtır. Çıkak ve nifak ehlinin vasfı üzere ısrarın ne olur? Keşke bunlar bu işin çirkinliği bilseydiler. Onların Şeyh Hayi'nin en önde olmalarını söylemekten kaçmaları, yani Ebu Ömer'in en üstün olduklarını söylemekten kaçmaları ancak Ali'ye ihaneti gerektirdiği ve onu noksanlaştırdığı içindir diyorlar. Yani kendi fasit zanlanacak. Yani Şeyh Hayi'nin Ebu Eksin Ömer'i üstün tutarsak Ali'ye ihanet etmiş olur diyorlar. Bu yüzden onun için takıyıyi ispat seçtiler vasfın çirkinliğini anlayamadılar. Şayet bunu çirkinliğini alsaydılar, Ali için buna asla ceva zemezlerdi. Elbette ki işin en ehvenini tercih ederlerdi. Yani Şeyhan'ın fazilet olmasını seçerlerdi. Plak derim ki, Şeyhan'ın takdim etmekte Ali'ye ihanet asla yoktur. Zira onun halifeliğinin hak olması olduğu hal üzere bakıdır. Bela derecesi, hidayet hütbesi, reşat menzili de aynen olduğu hal üzere bakıdır. Takıyı onun için ispat etmek, nakiz olmasını ve düşük kalmak gerektirir. Zira bu nifak ehlerin özelliğidir. İlevazlar ve saati yaraların lazımdır. İkinci makam. Enesop ve cemaat beşerin en hayırlısının asabının çekişmeleri ve söküşmelerini güzel bir yorumla yorumlamaktadır. Bunları heva ve tahsuptan uzak olarak ifade etmektedirler Zira onların nefisleri sallallahu ve sellemin, sohbetinde tertemiz oldu. Köyüz sahaları da düşmanlık hile ve kirden kinden temiz ve pak oldu. Bu netice söz onların her biri için Görüş ve iştihat hakkı olunca, her müşterinin kendi iştihadına göre amel etmesi vacip olunca, bazı işlerde zarur görüş ayrılığı sebebiyle sütüşme ve çekişime vakı oldu. Her birinin kendi görüşüne tabi olması da doğru oldu. Muhalefetleri de hak için muvaffakat gibi oldu. Onların itilafı rahmet oluyor. Heva heves ve nefsi emmareye tabi olmak için değildir. Şimdi hepsi müştehid. Hepsinin iştihat hakkı var. Dolayısıyla hepsi yıldızlar gibidir. Bu durumda itilaf olması gayet normaldir. Rafizler Ali'ye muhalif olanları ve onunla muharebe edenleri tekbir ederler. Onlar hakkında çeşitli tananlara ve kötü sözler cevaz verilir. Ashab-ı Selam'ın muhalefeti Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı bazı iştahat işlerine olunca onların hükmü, onun hükmüne muhalif olunca şu muhalefetleri de zemmedilmeyince bunun üzerine zemmedilmeyince edilme, o vakitte vahyin inmesiyle beraber bundan zemmedilmelerine göre Ali'ye iştahat işlerine muhalif olanlar nasıl tekbedilsinler? hisin markeri tarihinde belirtmesinler. Yani vay Hindistan'da bile Yunus sen bazı vurur da sıkdırmıştı. Bazı meseleleri de sıkdırmıştı. Oradan Savcı'nın ihtar etti. Bazı yerlerde çok yerlerde asabicanamın ihtarına da uygun şekilde olmuştu. Daha sonra vay gelince asabicanam haklı oldu anlaşmıştır. Durumda Yunus sen muarif etmelerinden dolayı asabicanam kimse kızdı mı? Yok. Ya sen niye kendi aranızdaki tartışmadan birinin sözü böyle, diğer sözü böyle deyip de araya girip azar veriyorsun ise muarifanları tekrar ediyorsun. Olmaz böyle şey. Bu şeyin onun nedir ya? Yani? Hiçbir İslami kaideye, usul kaidesine, fıkh kaidesine uyar mı? Nasıl, ol, nasıl olsun ki? Hakkak İslam'dan büyük bir topluluk, Ashab-ı yüceleri olanlardan bazıları cennetem üzülemiştir. Onları tekfir etmek ve kötülemek kolay iş değildir. Ağzlarından çıkan söz ne büyük oldu. Bu ayet e tam uygun, uygun geldi. Zira onlar din ve şeriat, şeriatın yarısına yakınını tebliğ eder derecesine ulaşmışlardır. Onlara taan edilirse, Dinin yarısından iktimat kalkar. Şu büyükler nasıl dil uzatılsın? Ya hiç kimse onlardan birinin rivayetini reddetmedi. Ne Ali'nin ne dediği eder. Ayrıca Say Buhari Allah'ın kitabından sonra en saik kitaptır. Şia da bunu itiraf eder. Bu fakir, Şia'nın büyüklerinden Ahmet Tibet'i işittiğim şey diyordu. Buhari kitabı Allah'ın kitabından sonra en saik kitaptır. Onda Ali'ye muvafık olanlar ve muhalif onların rivayetleri var tercih edip edilmemek, muafık olmak veya muhalif olmaya dayandırılmadı. Yani Hadi Şerif'in getirilmesi, onunla rivayet edilmesi, Ali'ye muhaliftir, Ali'ye muhafıktır diye bakılmadı. Hadi rivayetlerinin şartları başkadır. Sihaz şartları, adayas şartları. Yani onun sözü, Efendimiz'in sözünün nakil edilmesindeki kuvvet şartlarına bakıldı. Yoksa bu Ali'nin taraftarıdır, bunu alalım. Bu muhalifidir, bunu almayalım değildir. Yani. Buhari'de işte Ali'den rivayet edildiği gibi Muavi'den de rivayet edildi. Şayet mavi ve rivayetinde Ta'an şahibisi olsaydı asla onu kitabına koymazdı. Aynı şekilde bu bakımdan hadis rivayetlerinde seleften hadisleri ayıklayanlardan yani hadislerinin sağlam sayı bozulup yani mevzul olanlarını ayıklayan e hadis mütakkabı olan e glemadan hiçbirisi onları ayırmadı. Aliye muhalefeti Ta'an için sepiyemadı. Onlar da ne yaptı kabaretliler? Aynı şekilde sabit olup günümüzde geldi. Bilinmesi gerekli olan şeridendir ki Ali için bütün işlerde haklı olmak ve kesin doğru olmak şart değildir. Marifelerinin de hata üzere olmaları gerekmez. muharebeşinde hak onun tarafında olsa bile bu savaşlarda haklı Hazreti Ali Efendimiz'de. Ama her işte de Hazreti haklıdır diye bir kaydı yok. Muhakkak ilk asırdaki tabinden olan alimler ve mücdetimamlar itilaflı işlerde Ali'nin gayrısının mezhebini tercih etmişlerdir. Bazı itilaflı fıkıh meselelerden onun mezhebiyle hükmetmemişlerdir. Şahit hak onun tarafında taniz etseydi asla onun mezhebinin hülafına hükmetmezlerdi. Kadir Şurey tabirinde olup iştihaz sahibi, Ali'nin mezhebi üzerine hükmetmedi. Oğul senin Ali lehine şahitliğini oğlu olduğu için kabul etmedi. Ama o da hepsinden aradık. Müşrikler Şurey'in sözüyle ahettiler. Onun fetvasını aldılar. Oğlun baba lehine şahitliğini izin vermediler. Tek kayda. Görüyor musunuz? Ali Kerem Ali onun görüşüne marif olanı seçmek diğer meselelerinde çoktur. Esra bir çünkü bu iş giz kalmaz, Tavsilatı uzunluğu gerektirir. Harika muhalefet hakkında intirazan mezar yoktur. Ona malif olanlar tahmin edilemedinizler. Nefretler meseleyi güzel anlamayın, muvaffak edersin. Kuru tavsuptan, tavsıf sözüyle hesabı içine maddiyi uzatmaktan, eğri bakmaktan, yansıtmaktan cümlemizi muhafaza etsin. Bu şekilde onlara da Cenab-ı Hak tövbe nasip